fainna astaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri ha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar Hadis dersimizde geçtiğimiz haftalarda sahabe tabakası, tabiin tebe-i bunları gördük. Yine devam eden bölümlerde elinizdeki notlarda tebe tabiin sonra etbâu etbâ etbav tebeyt tabi'in diye e, diğer tabakalardan da bazı hal tercemeler var. Bunu artık kendiniz takip edersiniz. Ondan sonra kadın hadisçiler, kadın raviler diye bir bölüm geliyor notlarda. E, onu da e, ferdi olarak okumanıza bırakacağız. Direkt 6. bölüme geçeceğiz. Cerve ve tadil. El-cer rugat'ta de, yaralamak demektir. Bir silah Kılıç, bıçak gibi bir şeyle yaralamak demektir. Ee, bu ameliyat yapan doktorlara cerrah denmesi, işte kesip yardıkları için o işe benzer operasyonda bulundukları için e, cerrah tabip diyorlar mesela. Elçür isimdir. Cerraha, cerraha her ikisi de aynı manadadır. Bu kelime bazen ırz ve namusu yaralamak manasına kullanıldığı gibi arkadan ve yüze karşı sövmek, küfretmek ve benzeri tarzda kötülemek manasına da kullanılır. Istılah manası yani e, hadis ilminde terim manası ravinin ayıplanmasını gerektiren taraflarını ve kötülenmesini icap ettiren vasıflarını zikretmektir. İbn Hacer el Askalani Mukaddimetul Fetih'te yani Fetul mukaddimesi olan Hadyu Sari adlı eserinde şöyle der: Açık bir kadi yani lekeleyici bir unsur, kadaheden gelme, kadah. Açık bir lekeleyici unsur bulunmadıkça hiçbir kimse hakkında tam kabul edilmez. Yani kötülüğe neleştirir, kabul edilmez. Çünkü cerhin sebepleri çeşitlidir. Bu sebepler beş şey etrafında dolaşır. Bidat, muhalefet, galat, cehaletül hal, Ravinin tedlis yaptığı veya irsalde bulunduğu iddia edilmekle senetten kıta iddiası. Yani bidatın açıklaması gelecek. Muhalefet, ravinin kendisinden daha güvenilir olan kimseye veya kimselere aykırı rivayette bulunması. kalat yanlış, hatalı rivayette bulunması. Cehaletül hal, ravinin durumunun bilinmemesi demek. Tedlis ve irsal ise zaten daha önce ısrar olarak tanımları yapıldı. Bunlar ınkıtaya, yani senette bir kutluk olduğunu e, gösteren şeylerdir tedlis ve irsal. Bidatle ile mevsuf bulunan kimse, ya o bidat yüzünden tekfir olunan veya tefsik olunandır. Yani tekfir, küfürle itham edilmesi, tefsik, fıskla itham edilmesidir. Kişinin küfrüne hükmedilmesine sebep olan bidatın rafizilerin gulatından, aşırılarından bazılarının uluhiyetin yani ilahlık vasfının Ali Radyalı'na hulul ettiğini iddia etmeleri, yahut kıyametten önce dünyaya avdet etmeye, yani kıyametten önce Ali tekrar dünyaya geleceğine inanmak ve buna benzer bütün imamların ittifakla tasdik ettikleri kaideler gereğince küfrü gerektirmesi lazımdır. Yani tekfire sebep olan e, bidat, Üzerinde icma olan küfür olduğunda icma olan bir itikada sahip olmaktır. Fiskofucuna hükm olunan kimsenin işlediği bidatler, bundan önceki kadar aşırı gitmeyen <gülüyor> hariciler ve rafizilerin bidatlarıdır. Bunların dışında kalan zahirde bir teville dayanan, fakat aslında sünnet esaslarına muhalif olan hareketleri yapan kimselerin rivayetlerinin kabul edilip edilmeyeceği hususunda da el sünnet uleması ihtilaf etmişleridir. Özet olarak üç görüş. Vardır bu konuda. Onlar yalandan kaçmıyorlarsa, insanlığa ve ahlaka aykırı şeylerden uzak durdukları herkesçe biliniyorsa, kendine göre mütedeyyin bir abid ise, yani dindar, yani kendi itikadına göre, kendi inandığı esasların çerçevesinde hareket eden bir dindar ve abid ise, ibadet deli ise, böyle olan kimselerin rivayetleri kabul olunur. Yalandan kaçınıyorlarsa olacak. Yalan yani yalanı kendilerine caiz görmeyen bidat ehlindense ve kendi inandığı esaslar çerçevesinde yani kendi dininin dindarı bidat bir şey inanıyor ama dindar eee ibadete ehli dinin kurallar çerçevesinde hareket ediyor. Böyle kimsenin rivayeti kabul olunur. İkinci bir görüş mutlak olarak kabul edilmez. Üçüncü görüş, bidatçı kimse hakkında araştırma yapılır. Yani tavsilata gidilir. Eğer işlemekte olduğu bidate herkesi davet eder durumda ise onun hadisi kabul edilmez. Fakat bidate davet etmeksizin bidatla iştigal eden kimsenin hadisi kabul edilir. Yani davetçi değil ama kendisinin böyle bidat bir takım ameli veya e, itikadı var. Davetçi değilse kabul edilir. Evet. Yani muaddislerin genel olarak tavırları böyle özetlenmiş bidat ehline karşı. Bu hangi bidat? Fısk olan bidat. Yani küfürle e, tekfir edilen, itkanda küfür olan bidat ehli değil burada bahsedilenler. İtkanda küfür olmayan, e, tevil üzere olan e, fısk boyutundaki bidatler hakkında bu söylenenler. Mesela rafiziler yalanı caiz görür, vacip görür hatta bazı yerlerde. Bu sebeple onlardan alınmaz. Yani bunlar rafızilerden e, mesela itikadı küfür derecesinde olmayan bulunsa bile, Ali Radyalar mesela ilahlığına inanmasa veya kıyamet gününde döneceğine itikad etmese dahi, eğer yalanı caiz gören gruplarından ise onlardan rivayet kabul edilmez. Zaten rafızi denmesi o gruplardan olduğunu gösteriyor. Yani rafizi, küfre girmiş grupları. Ama mesela genel olarak Şia ismi, e, Rafiziler Şia'nın aşırı giden bir koludur. Bazen kulat Şia denir. Yani Ali radiyallahu anh'ın taraftarlığında aşırı gidenler. İşte şu kaydeler bunlar hakkında gözetilebilir. Yani Şia denilen kesinler. Ali radiyallahu anh taraftarlığını yapıyor ama Rafizilerde olduğu gibi uçuk itikatlar, küfür itikatlar da onlarda söz konusu değil. Bunlarda bakılır. Eğer yalanı caiz gören, mesela Caferiye gibi, Takiye'yi caiz gören gruplardansa onlardan rivayet alınmaz. Ama Zeydiye gibiyse, Hadeviye gibiyse, bunlardan rivayet alınabilir. Çünkü bunlar yalanı caiz görmezler. Yani e, bidat, fıskı sebebiyle bidatçı sayılan e, gruplar hakkında genel külli bir kural yoktur. Hangi gruptan? Yani ayrıntılara gidilmesi gerekir. Orta yol budur. Hepsine tek bir muamele yapılmaz. Eğer inandığı esaslar bidat dahi olsa, esaslara göre, kendi itikadına göre e, adil ise onun rivayeti alınır. Yani mesela Hristiyandır ama adildir. Onun rivayeti yani verdiği haber, şahitlik kabul edilir. Ama Hristiyandır, adil değildir. O kabul edilmez. Müslümandır, adil değildir, o da kabul edilmez. Yani adil, adalet e, sıfatı e, şahitlikte en temel unsurların başında geliyor. Yani sonra zapt geliyor tabii. Yani zapt özelliği. Bu e, adaletle ilgili olan bir cer sebebi zaten bidat. Yani dindarlıkla alakalı bir cer sebebi. Bunlara metahine aşere denilir. Yani Tan edilen 10 sebep. Bunlardan 5 tanesi... E, Adaletle ilgilidir. Beş tanesi zaptla ilgilidir. Bunlar ilk, birinci seviye hadis usulü notlarında, görürsünüz, 45 hadis usulü notlarında, o metay orada zikrettik. İkincisi muhalefet, İbn-i ikinci madde. Bundan şaz ve münker hadisler meydana gelir. Mesela zabıt, yani zapt sıfatına sahip, ezberleme kabiliyeti olan, ve saduk yani adalet sıfatına haiz bir kimsenin rivayet ettiği hadisi kendisinden daha üstün yahut adet sayı itibariyle daha çok kimseler aynı hadisi iki metin arasında cenn edilmesi mümkün olmayacak şekilde birbirine muhalif olarak rivayet ederlerse böyle olan hadislere şaz denilir. Yani ravi sika bir ravi. Fakat Sayıca kendisinden daha çok olan veya kendisinden daha sika, daha güvenilir zapt kabiliyeti daha fazla olan kimseye arası bulunamayacak derecede zıt bir rivayet getiriyor. O zaman bu sika arabinin getirdiği rivayete şaz denilir. Daha sağlam olan veya sayıca daha çok sikaların rivayet ettiği korunmuş metne de mahfuz denilir. Yani şaz ve mahfuz bunlar birbirinin zıttıdır. Şaz kabul edilmez. Zayıf hadis kategorisindedir. Mahfuz ise hüccet olandır. Yine zayıf bir ravi. Zayıf fakat kendisinden daha kuvvetli olan bir raviye muhalefet ediyor. Mesela sikaya muhalefet eder. Veya zayıflık bakımından diğer ravi de zayıf ama bundan daha kuvvetli. İki ravi de zayıf fakat diğeri Buna nazaran daha kuvvetli. Zayıf olmasına rağmen diğerinden daha kuvvetli olabilir. İşte bu daha zayıf olan rivayet ettiğine münker denilir. Sika'ya muhalif rivayet ediyorsa veya kendisinden daha kuvvetli olan birisine muhalif rivayette arası bulunmayacak şekilde muhalif rivayette bulunuyorsa bunun getirdiği hadise münker denilir. Zıttı ne? Daha kuvvetli olanın rivayetine de maruf denilir. Demek ki maruf denilen bir hadis e, sahih de olabilir Zayıf da olabilir Yani eğer zayıf bir ravi rivayet etmişse Maruf hadisi Yani kendisinden daha zayıf olana Muhalif bir şekilde rivayet etmiş O maruftur Yani zayıflığı e, Muhtemil dediğimiz Yani hafif zayıflıktır o Ama münker olan şiddetli zayıftır Yani hiçbir şekilde mutabaat Şahitte e, gelemeyecek bir rivayettir çünkü daha zayıf olan birisi kendisinden daha kuvvetli olan birine muhalif rivayette bulunmuş. Eğer bu maruf dediğimiz hadisi kabirisi getirmişse o hüccettir zaten. Yani o Said'dir, Hasen'dir neyse. Yani maruf ile münker, şazi ile mahfuz. Bunlar bu muhalefet kuralıyla ilgili şeyler. Üçüncüsü Galat. Bazen bu Ravide çok olur, bazen az. Ravinin çok Galat'la nitelenmesi halinde onun rivayetine bakılır. Eğer onun yanında veya onun gibi olan birisinin yanında Galat'la nitelenen bu rivayetten başka bir e, rivayet olan metin bulunursa, mutemet olanın bu yolun hususiyetine olmayıp hadisin aslı olduğu anlaşılır. Yani itimat edilecek şey e, bu Galat'ta bulunan, yani yanlış rivayette bulunan Ravi'nin getirdiği Tarik değil. O isnat değil. Hadisin metni korunmuş olduğu için, yani metni kuvvetli olarak geldiği için hadis sahih olabilir. Yani Ravi yanılan, çokça yanılan birisi. Ama bu hadiste yanılmamış. Bu ortaya çıkar. Çünkü başka Tariklerle bu metin destekleniyor. Yani bu hadiste yanılmadığı anlaşılır. Ama tek kalırsa bu böyle çok Galat yapan bir ravi tek kalırsa o zaman huccet olmaz. E, yalanmış olması ihtimalinin ağır basmasından ötürü. Eğer ancak onun yolundan, onun tarikinden galap bulunursa işte bu. Böyle bir tarikten gelmiş olan hadisin sıhhatine hüküm vermekten vazgeçmeye gerektiren bir kadi, yani yaralayıcı unsurdur. Seyül hıfz yani ezber kötülüğü. Lehu evham yani vehimleri, yanılgıları var. Lehu menakir yani münker rivayetleri var. Yani kendisinden daha kuvvetli ravilere muhalif düştü, aykırı düştü e, rivayetlerde bulunmuştur. Ve diğer ibarelerle ifade edildiği gibi, ravi az galatla mevsuf olduğu nitelendiği takdirde hüküm yine bundan önceki gibidir. Ancak Bukhari'nin mutabatında, yani mutabat, mesela, e, Bukhari hadisin aslını güvenilir, sikka bir ravi yoluyla aktarmış ama az yanılan, yanılgıları olan bir ravi tarikiyle de aynı hadisi rivayet etmiş. Bukhari'nin sayında geliyor diye bu ravi sikka olmaz. Onu mutabat olarak zikretmiş. Yani Bukhari demiş oluyor ki burada, hadisin aslı sahihtir, sahih kanallarla sabit olmuştur. Yanılgısı olan şu ravi bu hadiste yanılmamıştır. Yani bu metnin korunmuş olduğuna dair, başka karineler sebebiyle bu ravinin hadisini de almış. Buna mutabat yoluyla rivayet deniliyor. Müslim de yapmıştır bunu. Mukarene dediğimiz. Yani zayıflıkla nitelenen bazı ravilerden de hadis almıştır. O, o ravinin zayıf olmadığından dolayı değil, o ravinin bu hadiste yanılmadığından dolayı o hadisi almıştır. Yani bu karinin bir mutabat yoluyla rivayet ettiği raviler sayhinde zikredildi diye sıkalık derecesine çıkmaz. Ama bu hadiste yanılmadığı ispat edilmiştir. Yani bu karnenin mutabıatta işte rivayette bulunduğu zayıflıkla eleştirilen kimseler az galatla nitelenmiş kimselerdir diyor daha çok. Dördüncüsü cehaletül hal bu vasıf hali belli oluncaya kadar hadisin kabulüne mani'dir. Yani bir rabinin eee işte sadûq mesela adalet sıfatı, dürüstlüğü, hafız veya zabit olduğu bilininceye kadar. Mesela bir rabinin e, saduk olduğunu bilirsin. Ama onun aynı zamanda yani dindar'dır, dürüsttür ama aynı zamanda hafıza Zapt sıfatına da sahip olması gerekir. Bu zapt sıfatı hakkında bilgi, kanaat hasıl oluncaya kadar bu ravi meçhulül hal olarak kalmaya devam eder. Yani meçhulül ayn değil bak. Meçhulül hal. Bunun durumu bilinmiyor. Hmm. Mesela meçhulül hal dediğimiz sadece bir tane sika, sadece bir kişiden rivayet etmiş bu bir kişi yani bu Sika'nın rivayet ettiği o kişi sadece bu rivayetle biliniyor. Yani bu bir kişinin rivayetiyle biliniyor. Başka hiç kimse bundan rivayette bulunmamış. Buna meçhulü'l-ayn denilir. Eğer iki tane Sika aynı adamdan rivayet etmişse buna da meçhulü'l-hal denilir. Neden meçhulü'l-hal deniyor Yani onun dindarlığı hakkında bir e, tabir bile olmasa dahi iki tane Sika bir raviden rivayette bulunmuşsa o meçhulü'l-hal mertebesine çıkar. Yani mestur deniliyor buna. Durumu gizli, örtülü. Çünkü asıl olan adalettir. Yani bir kimsede, bir Müslüman da, onun e, dindarlığını lekeleyici, cerh edici bir sebep, fısk, işte bidat, muhalefet bunun gibi e, durumlar ortaya çıkıncaya kadar onun hakkında asıl olan adil kabul edilmesidir. Ama adil kabul edilmesi onun hadisini sahih saymaya yetmez. Aynı zamanda zabit olması gerekir. Yani rivayet ettiği şeyi zapt etmiş, güzelce ezberlemiş, güzelce aktarabilme özelliğine sahip olması gerekir. Bu sebeple muaddisler meçhulül hal olan yani zatını biliyorlar, kendisini biliyorlar, kendisini dindar olarak görüyorlar ama zapt kuvvetini bilmiyorlarsa, yani bu konuda bir e, veriye sahip değillerse böyle bir ravinin ee, durumu meçhulül haldir. Bir durumu bilinmemektedir. Bunun hadisi zayıftır. Yani e, takviye olmadıkça hüccet olmaz. Yani kendisi gibi meçhulü hal olan başka bir ravi daha destekler. O zaman durumu kuvvetlenir. Neden? Çünkü onun zaptını gösterir. Aynı hadisi rivayet etmişse veya metin olarak, mane olarak birbirine yakın, birbirine muhalif düşmeyen e, iki tane meçhulül hal ravi, aynı metni aynı manada metni rivayet etmişlerse demek ki bunların ikisi de bunu aslında zapt etmişler. En azından bu hadisi zapt etmişler. Böyle bir kanaat hasıl olur. Dolayısıyla böyle bir hadis hasen derecesine çıkar. Takviyeye, şahit getirmeye, mutabata elverişidir meçhulü hal durumu. Ama meçhulü ayn dediğimiz ne demek? Bazen yani tek bir sika rivayet ediyor ama e, o yeterli olmuyor onu ıspat e, etmeye. Belki böyle bir adam hiç yok. Çünkü bazen sık adıy olsa karıştırabiliyor abi. Ali oğlu Mehmet diyeceğine Mehmet oğlu Ali diyor. Mehmet bin Ali diyeceğine Ali bin Mehmet diyor. Sen de aslında o e, Mehmet bin Ali bildiğin bir adam olabilir ama bu Ali bin Mehmet diye karıştırıp böyle zikrettiği için babayla oğul ismini karıştırdığı için sen bunu başka bir adam zannediyorsun. Belki diğeri zayıf veya sika. Fakat bu farklı bir kişi. Yani aslında e, Ali bin Mehmet diye bir adam yok esasında. Ama Ravi karıştırdığı için bu isim gelmiş. Bu Meçhulül e, ayn'dır. Yani ismi zikredilse dahi meçhuldür. Çünkü ondan sadece bir tanesi karivet etmiş. Bu şahitlik e, meselesinin esasına dayanır. Mesela e, bütün kadaa meselelerinde, yani dört şahidin istendiği durumlar hariç şeriatta, Aslı olan iki tane şahidin şahitliğine itibar etmektir. Burada da böyledir. Yani böyle bir ravi, Ali bin Mehmet diye bir ravi var mı diye, iki tane sika derse ki Ali bin Mehmet bana rivayet etti, sonra başka bir da diyor ki falanca yerde, bana da Ali bin Mehmet falanca oğlu filanca belleden eder, Ali bin Mehmet rivayet etti diye, Ali bin Mehmet diye birisinin var olduğunu, gerçekten böyle birisinin yaşadığına kesin kanaat ediyoruz. Çünkü iki tane şahidin şahitliğiyle bu netleşiyor. Geriye ne kalıyor? Hali. Yani bunun rivayetine güvenilip güvenilmeyeceği durumu. Zapt kabiliyeti yani. Yani bir kimsenin dindar olması yeterli değildir. Bu sebeple seleften bazıları demişlerdir ki yani muaddis imamlardan e etba'u etba'i tabi'inden e bu işin usulünü koyan imamlar Mesela diyor ki, benim diyor bir komşum var, ben ondan bereket için, teberrük için bana dua etmesini isterim. Ama bir salatalık, yani bir kilo salatalık hakkında şahitlik etse şahitliğini kabul etmem diyor. Yani dindarlık ayrı bir şeydir. Bir kimsenin ibadet ehli olması ayrı bir şeydir. Ama bu ilmine ehli olmak ayrı bir şeydir. Bunun gibi işte cehalet bu sebeple, Ravinin durumunun, zapt olarak durumunun bilinmemesi hadisin zayıflık sebebidir. Senetle ınkıta meselesi. senette ınkıta yani kesiklik, kopukluk olursa o zaman hadis, ınkıtanın durumuna göre ele alınır. Daha önce munkatı bahsini geçtik herhalde. İşledik. Yani bir yerde munkatı, iki yerde munkatı, mudal, bunlar e, böyledir. Mesela eğer İki tane ravi peş peşe düşmüşse bu mudal oluyor. Ama bir tane ravi düşmüşse bu munkatıdır. Peş peşe değil de farklı tabakalardan peş peşe olmaksın. Yani Ali Mehmet'i işitmemiş, Mehmet'i zikretmiyor, Ali Veli'den rivayet ediyor. Burada bir inkıta var. Yani Ali ile Veli arasında bir inkıta var. Sonra Veli Ahmet'ten. İşitmiş, fakat onu zikretmiyor hadiste. Ta yukarı çıkıyor, Mustafa'dan zikrediyor. Bu sefer iki yerde ınkıta oluyor. Ama peş peşe olmadığı için buna iki yerde munkatı denilir. E, modal denmez. Mugdal olmaz için peş peşe en az iki tane rağın düşmesi lazım. Üç olur, dört olur. E, bunların hepsi modal kapsamındadır. Ve modal şiddetli zayıftır. Ama munkatı, munkattaki zayıflık, e, modaldaki gibi şiddetli değildir. Cerh'e gelince ilimle ilgili bir menfaat, maslahat cerhi gerektirdiği takdirde o bazı hallerde caiz olan gıybet kabrinden bir şey olur. Nevevi Riyazu Salihin'de, Gazali İhya Ulumiddin'de ve daha başkaları nasihatle ilgili kitaplarında başka türlü ulaşmak mümkün olmayan şer'i bir maksat için diri veya ölü bir kimseyi gıybet etmenin mübah olduğunu zikrederler ki bu haller altı tanedir. Bir tanesi tazallum. Mütezallimin yani zulme uğrayan kimsenin hakime veya hakkını alıverecek kudretli bir kimseye falanca bana zulmetti demesi caizdir. İki, münker olan bir şeyi tahhir. Yani bir münkeri değiştirme, mani olma ve asiyi def etmek hususunda yardım talebi. Bir şahıs bu hallerin giderilmesini kendisinden istediği kimseye falanca adam şöyle şöyle yapıyor, onu men edin der. Bu caizdir. Yani böyle bir durumda gıbet e, caizdir. Üçüncüsü istifta. Yani fetva sorma. Müftiye babam bana şu şekilde ediyor Bundan kurtulmanın yolu nedir der mesela. Dördüncüsü, müminleri kötülükten men ile onlara nasihat etmek. Bir insanla musaharet yani evlenmek, ortaklık, emanet bırakmak gibi bir işi yapmakta veya diğer hususlarda müşavere etmek bu kısma dahildir. Aynı şekilde kadının yanında şahitleri cerh etmek gibi hadis ravilerini cerh etmek de bu kısma dahildir. Mesela kadı bir meseleye karar verecek işte davalı ve davacı var. İşte şahit getiriyorlar. Sen o şahidin aslında yalancı olduğunu biliyorsun. Kadıya ne dersin? İşte bunun şahidine güvenilmez çünkü bu adil birisi değildir diye. Yani bunu anlatman gerekir. Bunun gibi. Aynı şekilde hadis ilminde de cerhin dayana bu esastır. Mesela bir fakirin bilatçı veya fasık bir kimseye gittiğini ve ondan ilim <gülüyor> aldığını gören ve neticede fakirin zarar görmesinden korkan şahsın Fakiye o kimselerin halini beyan ederek nasihat etmesi, bunu sadece nasihat için yapması, haset ve intikamdan uzak olması şartıyla caizdir. Yani şahsi bir haset veya intikam duygusundan arınması gerekir bunu da yaparken. Mesela bidatçiden sakındıracak. Yani faki olmaz şart değil. Herhangi bir kimsenin bir bidatçiden zarar görme tehlikesi varsa işte senin gittiğin, görüştüğün falanca bidatçidir, ondan uzak dur. Bunu söylerken senin e, nefsani duygularından arınmış olman lazım. Yani o, maksat ona nasihat olmalı. Yani onu o bidatin kötülüğüne düşmekten engellemek olmalı. Şahsi karazların, şahsi öfkelerinden dolayı e, bu caiz olmaz. Beşincisi, bir kimsenin fısk ve bidatini ilan etmesi. Açıktan yapması. Böyle olan bir kimsenin ilan ettiği hususları açıklamak caizdir. Diğer ayıplarını açıklamaksa caiz değildir. Yani bir kimse bidatini açıklan yapıyor. Veya fıskını açıklan işliyor. Adam aleni bir şekilde yani gizlenmiyor. Adam evinde içer, içki içer. Sen onu işte gayri ihtiyarı görmüşsündür. Buna ilan edemezsin. Bu caiz değildir. E o gizli işliyor. Ama alenî işliyor. Gidiyor meyhanede, sağda solda sarhoş geziyor falan filan. Ya bu adam ayyaştır deme. Bu şekilde bahsetmen gıybet değildir. Ama bu adam ayyaştır diye açıkça yaptığı içki. Fakat aynı adam bir de zina ediyor. Fakat gizli, aleni değil. Sen bu adam zinakardır diyemezsin. Yani bunu böyle örtmen gerekir. Açman gereken onun kendi açtığıdır. Aleni bir şekilde içki içiyor vesaire vesaire Veya herhangi bir günahı aleni bir şekilde yapıyor. Kendisi açıklıyorsa bunun hakkında konuşman bidat olmaz mesela adam sakalını kesiyor aleni yani bu sokağa öyle çıkıyor zaten yani sen onun herhangi bir gizli bir şeyini ortaya dökmüyorsun o aleni zaten mesela biz burada bazen e, belki bilmediğimiz tanımadığımız biri olur Arap aleminden mesela meşhurdur bunun sohbetleri vardır de sadece sesi ulaşmıştır fakat Araplardan birisi güvendiğimiz birisi der ki ya bu adam işte pantolon giyer Sakalını tıraş eder veya kravat takar veya sakalını kısaltır. Böyle haber verir. Bu gıybet değildir. Niye? o Bunlar zaten aleni olarak yapıyor. İnsanlardan gizleyerek yapmıyor. E, fakat insanların gizlediği büyük günah dahi olsa, gizli olarak yapıyorsa bir Müslümanın onu örtmesi gerekir. Yani gizli olarak işliyorsa, işte insanlara bu adam işte evinde böyle yapıyor falan filan sağda solda konuşmak bunlar caiz değildir. Bunlar kıybettir. Onu örtmek gerekir. Nasihat edeceksen buna da özel nasihat edilir. İşte toplum içerisinde bu kimse rezil edip rencide edilmez. Gizli yaptığı bir şeyden dolayı. Ama aleni olarak yapıyorsa bunlar müstesna. Evet. Ameş, araç Esam, Aver, ahvel ve benzeri gibi bir kusura delalet eden bir vasıfla maruf olan kimseyi bu şekilde anlatmak da normaldir. Bunlar lakaplardır. İşte topal, şaşı, kör, e, aksak, çolak bu manalara gelir e, bu kelimeler. Bunlar e, bir ravinin meşhur olduğu şeyler ise bunları anmak kıybet olmaz. Bu gibi lakaplar. Mesela kişi anılmaktan, bu şekilde anılmaktan hoşlanmıyor. Hoşlanılmayan e, lakaplar takmak caiz değildir. Yani sahibi hoşlanmıyorsa bunlar e, bu caiz değildir. Ama mesela Ahvel gibi, e, mesela Humeyd araç, Bunu başka bir Humeyd ayırmak için, işte çolak olan humet gibi e, kolundaki bir şeylikten dolayı. Eksiklikten dolayı çolak olan Hümeyt diye diğerinden ayırmışlar. humeydet Tavil mesela uzun boylu Hümeyt gibi e, Abdurrahman el araç bunun gibi e, nisbelerle zikretmişler. Böyle meşhur olmuş. Sahibi de bundan gocunmamış. Yani bunu e, bir kusur olarak kendisinde şey yapmamış, böyle tanınmış. Hümeydet ama sahibi bundan, böyle isimlerden hoşlanmıyorsa bundan uzak durmak lazım. Yani sahibini rencide eden e, lakaplar Allah'ın kitabında yasaklanmıştır. Tabi burada ilave edilecek başka şeyler de var. E, bunlar cerh ve tadile dair ayrıntılı kitaplarda görülebilir. Hadis-i suyuyla ilgili e, eserlerde görülebilir. Burada bir uyarı zikredilmiş. Malum ola ki cerhin zor bir iş olması, onda insan hakkıyla birlikte Allah hakkında bulunması, uhrevi yani ahirete yönelik zarardan başka icabında dünyevi zararlarla da sebebiyet vermesi, insanlar arasında nefret ve kinin doğmasına vesile olması sebebiyle cerh ancak şer'i zaruretler için caiz kılmıştır. Yani dinin zorunlu olduğu durumlarda caiz kılmıştır. İlim adamları İcabetmeyen etmeyen hususlarda cerh yapmak, yani gerektirmeyen, zorunlu olmayan konularda cerh yapmak. Sika olan kimseler hakkında sadece cerhi zikretmekle, iktifa etmek gibi şeylerin caiz olmadığına hükmettiler. Yani e, neredeyse genel olarak söylüyorum, var istisnalarda, neredeyse hiçbir sika ravi yoktur ki onun hakkında cerh içeren de bazı sözler söylenmiş olmaz. Yani insan huzursuz değildir. Ama bunlar da, sika olanlar da sikalıkları, güvenirlik tarafları ağır basar. Ee, bazı kimseler, mesela şialar bunu çok yapıyor veya tasavukçular işine gelen noktalarda veya harciler de yapıyor bunu. Bidat elinden her grup yapıyor böyle şeyleri. Mesela bir hadisi çürütecek. Hevasına o hadis uymuyor. O hadisi e, zayıf gösterebilmek için veya sayık gösterebilmek için bir ravi hakkında Sahih gösterebilmek için sadece cerh olarak ne söylenmişse onları aktarıyor. Aleyhinde söylenenleri aktarmıyor. Yani onun sika oluşunu gösteren, belirten kimseleri aktarmıyor. Veya işte zayıf sayacak sahih sayacak cerhi hakkında söylenenleri gizliyor. Bunları zikretmiyor. Sadece sika olduğunu söyleyenleri aktarıyor. Ebu Hanife hakkında yaptıkları gibi mesela. Ebu Hanife'yi temize çekebilmek için. Yüzlerce Halimden cerh vardır. Yahya bin Ma'in sadece bir yerde e, sanki böyle tadile benzer bir ifade kullanmış. Onu da isnadı müşkül attı zaten. Sadece bunu getiriyorlar. İşte Yahya bin Ma'in sikha dedi Ebu Hanife'ye. Yahya bin Ma'in sadece yalancı olduğunu zannetmem diyor Ebu Hanife hakkında. Yani iş yalana kadar varmamıştır, o kadar da değildir diyor. Yani zayıflığı konusunda şey yok. Neredeyse... İcma var, ittifak var yani Ebu Hanife'yi konusunda. Ama Hanefi mutasibı burada onu mesela İbn Hacer takribinde meşhur fakih diyor. Fakihun meşhurun. Yani Cerh ve Ta'dil e dair bir kitap ve meşhur fakih diyor. Yani eee İbn Hacer elbette biliyor bütün muhaddisler cüret de diyor. Yani zayıf sayıyor Ebu Hanife'yi ama meşhur fakih deyip politik davranıyor İbn Hacer. Belki konumu bunu gerektiriyor. Bilmiyorum. Belki korktuğu bir şeyler var. Veya bir maslahat gözetiyor. Sebebini Allah bilir. Ama meşhur fakih demek tadil ibaresi değildir. Meşhur fakih olduğunu herkes biliyor zaten Ebu Hanifeli. E sen ricalle ilgili bir kitapta onun meşhur fakih olduğunu söylüyorsun. E bunu herkes biliyor zaten. Hadis ilmi açısından bunun yeri nedir? Bize o lazım. Bunun gibi. Adamlar bunu işte tadil gibi. Bak Ebu Hanife hakkında i̇bn Hacer meşhur fakih diyor. E Bunu Sağır Sultan da biliyor. Yani meşhur fakih. Yahudi de biliyor, Hristiyan da biliyor yani. Ebu Hanife'nin İslam'da meşhur bir fakir olduğunu. Ama güvenilir mi? Güvenilmez mi? Hadis ilmi açısından bunun şeyi nedir? E, bu konularda hiç girmiyor. Gayet politik davranıyor yani. Bu tadil değildir yani. Bu ile getirmektir. Yani bir kimse Ebu Hanife'nin aleyhinde söylenilenleri hiç söz konusu etmeden bunu tadil olarak zikrediyorsa bu tamamen tarafkirlik, taassup sebebiyledir. değil genelde işte bu tip şeyler yapıyor. Mesela Şialar bir ara şeye takıyorlardı. Mesela işlerine gelmeyen bir hadis var. İşte falanca ravi tek kaldığında hüccet değildir demiş falan imamlardan birisi. Ee, mesela Asım bin Behdeli hakkında, yani Sika bir imam, Asım bin Behdeli. Ama müteşeddit olan alimlerden birisi, hadis, e, cerhve tadilinde e, mertebeler vardır. Müteşeddit olanlar, mütevassıt olanlar, ortaya tutanlar, bir de mütesahil olanlar diye. Yani müteşeddit olanlar cerhinde e, böyle makası derin kesen alimlerdir. Yani etmeni kimseyi bırakmazlar. Şayet bu kimseler bir kimseyi tadil ederse ona altın gibi sarılın derler. Müteşeddit olanın sika dediği kimseye. Ama cerh yaptıkları zaman, bir kimseyi cerh ettikleri zaman onun hükmünü peşinden kabul etmeyin. Esas budur cerh ve tadilde. Mütevasıt olanlar İmam Bukhari gibi. Ahmet bin Hanbel gibi orta yol tutanlar, yani bu noktada adil davrananlar, tadil ettiğinde kabul edilen, zayıf dediğinde kabul edilen rical konusunda uzman imamlar böyleleri mutevasıttır. Orta yol tutan e, kimselerdir. Bir de mütesahil olanlar vardır. Mütesahil olanlar bir kimseye, yani gevşek olan e, münekkid alimler. Bir kimseye sikaderlerse bu hemen kabul edilmez. Eğer bir kimseye zayıf derlerse o kesin zayıftır. Yani artık mütesahiller bile zayıf diyor buna. Yani bu işi gevşektanlar bile zayıf diyor. E Bunun artık e, kuvvetlenecek pek bir yönü yoktur. Ama Sika dediklerinde hemen acele etmemek lazım. Bunun da peşinin kabul etmemek lazım. E, böyle dereceleri vardır e, münekkit alimlerinde. Mesela Şia burada müteşebbihlerden birisi meşhur imam Asım bin Behdeli hakkında diyor ki Asım bin bin Nucud işte tek kaldığında hüccet olmaz. Bir tanesinin bu sözünü alıyor. Bak işte sünniler diyor kendi akidelerini desteklemek için işte hadis imamı falancanın tek kaldığında hüccet almaz dediği birisini delil getiriyorlar diyor. Kardeşim buna diğer imamların hepsi sika diyor. Mitevasıltlar sika diyor. Yani bunun gibi e, hevaya dayalı bidat ehlinin saptırmalarından sakınmak gerekir. Yani bir ravi ele alınırken lehinde söylenen, aleyhinde söylenen ne varsa e, bunlar bir arada değerlendirilir. Bazı kitaplar özettir. Mesela az önce zikrettiğimiz i̇bn Hacer'in Takribi ve El Elkaşifi. Bunların ikisi de kütübiste raviler üzerinde yapılmış değerlendirme çalışmasıdır. E, takrib Takrib kastettiğim. Takrib-ı değil. Tehzip Takribi takribde gayet özet şeyler zikreder. Bir de tehsibi tehsip var İbn Nacer'in. Takrib bunun özetidir. Yani tehsibi tehzib de bir ravi hakkında ayrıntılı şeyler zikredilir. Cehibe tadilili ile ilgili. Yani falan cemam şöyle söylemiş, filan cemam böyle demiş, falan zayıf görmüş, filan sıkay görmüş. Bunlar hatta isnatlarıyla yeri geldiğinde, bunlar teker teker ayrıntılarıyla zikreder. Ama takribde kendi vardı neticeyi özetler. Yani takripte siz bu ayrıntıları bulamazsınız. Sadece işte bu sikadır, bu leyindir, gevşektir, bunun hakkında ihtilaf vardır. İşte bu zayıftır diye netice olan hükmü söyler. Zehebi de aynı şeyi El Kaşif kitabında yapar. Özettir çünkü bu kitap. Ama Mizanul itidale gittiğinizde Zehebi Adi'nin e, El Kamil kitabını özetlemiştir Mizan'da. Mizan zayıf ravilere dair dair eseridir. Yine Zehebi'nin Siyerü'l Âlemü'nü Belâk kitabı vardır. E, Tezkiretü'l Huffaz kitapları vardır. Burada Sikaya'da değil meşhur olan hadisçileri e, incelemiştir. Ayrıntılarıyla vermiştir. Lehde lehde söylenenleri. Ama bunları özellikle Kutubisitte de geçen ravileri El-Kâşif kitabında özet bir şekilde zikreder. Sika veya sika görüldü der. Sika görüldü demesi kendisi onun e, sika olduğuna katılmıyor ama e, mütesahil dediğimiz kimseler tarafından mesela i̇bn İbban gibi e, veya i̇bn Şahin gibi tadil ettiğinde kabul edilmeyecek, doğrudan kabul edilmeyecek kimseler tarafından sika görüldü. Bu sik yani sika görüldü diye e, zikreder. Hakkında cer ve tadil de yoktur sadece İbnü'l-Ben zikretmiş. Bu yani doğrudan kabul edilmez. Bu e, üzerinde düşünülmesi gerekir. O yüzden meçhul sıygasıyla "vısık" diye zikreder. Eğer kendisi katılıyorsa, sıka olduğuna karar vermişler doğrudan sikatun diye zikreder. Veya septon gibi daha üst mertebelerden zikreder. Yahut da eee cer ifadeleriyle zikreder. Yani özettir. Zehebi Mizanü'l-İtidal adlı eserinde şöyle der: Müteakkirinden yani sonrakilerden bu mevzuda konuşanların sözlerini zayıf olduğu tamamen belli olup durumu bilinenler hariç bu kitapta zikretmedim. Yani mizanın iktidali zikretmemiş. Zira bizim devrimizde esas bu raviler değildir. Bizim dayanacağımız kimseler adalet ve doğrulukları bilinen ve isimleri kati olarak tespit edilen eski hadisçilerdir. Sonra esas olan raviyi korumak ve onun ayıplarına dokunmamaktır. Mütekaddimin ile müteakhirin arasını yani önceki alimlerle sonrakilerin arasını ayıran haddi fasıl yani ayrıcı nokta 300 yılın başıdır. Yani 300, hicri 300 yılından öncekiler müteakaddimin, 300 yılından sonrakileri müteakhirin diye zikrederiz diyor. Bu sebeple suyuti şöyle demiştir. Cerh ancak hadisin kitaplarını değil ulemanın sudurundan alındığı yani ezberden alındığı yazıyla değil de oradan e, ravilerden alındığı ilk asırda caiz kılınmıştır. Binaenaleyh eskilerden bize intikal eden asarı korumak, o rivayetleri korumak haber ve hadislerden makbul ve merdut olanlar bilmek için tadil ve tercihe ihtiyaç hasıl olmuştur. Şimdi ise dayanak noktası kütübü müdevvenedir. Yani ne demek istiyor süreti? Genel kabulde bu şekildedir zaten muhattisler katında. Şunu demek istiyor. Biz mesela tutup işte az önce zikretti ki Asım bin Behteli. Biz keyfimize göre işte bu zayıftır, bu sikadır böyle diyecek bir durumda değiliz. Şahit değiliz zaten o adamlara, o ravilere. Bizatihi şahit değiliz. O halde cerhve tadilde dayanağımız nedir? Onların asrından münekkit imamların sözlerini nakletmektir. Ondan sonra neticeye varmaktır. Mesela işte müdevbenat dediği toplanmış, değerlenmiş eserlerdir. Cerbe-Tadrı konusunda zaten pek çok eserler değerlenip toplanmıştır. Külliyatlar vardır bu konuda. Yani yeri geldiği zaman bu eserlerin de adları zikredilir, kaynak veririz inşallah. Allah izin verirse tadil ve tecrihin kabulü yani tadil bir kimseyi adil saymak. Tecrüh ise yaralamak. Bunlar ne zaman kabul edilir, ne zaman kabul edilmez bir sonraki derste inşallah buradan devam ederiz. Subhaneke Allahumme bihamdik ve eşedenle ilahil lenc tevtekeleşir kereke ve estağfuruc ve